Evet e, anneniz hacca gitmeyi arzu ediyordu ama imkanı olmadı herhalde Vefat etmiş Vefat etmiş acaba kayıt oldu da mı vefat etti yani hacca gitmek üzere yazıldı hı hı. çıkmadı vefat etti Ya vefa da öyle bir niyetim etti. vardı Veyahut hacca gitsem keşke mi diyordu onu bilmiyoruz Her halükarda öyle veya böyle çocukları annesi adına babası Paraşını adına onun için biriktirmiş hocam hac için biriktirmiş o parada geride kalmış ee, o parayı ben hmm. kardeşlerimden alıp sadece ben gitsem diye soruyor herhalde diğer kardeşlerin de razısı mı? Yani Acayip. parası var ve vasiyet etmişsem parası var, ayırmış. Ee, ancak vasiyet malının üçte biri üzerinden olabilir. Evet. Anne'nin diyelim 100 bin lira parası var. Ee, dedi ki benim e, 30 bin lira hac param hı hı. şunu ayır ayırın, hı hı. kalan kısmını dağıtın yani kendi evet. aranızda bölüşün evet. diye bir vasiyeti varsa bunu ayırmak lazım. O vasiyet yerine getirilecek yani o paylaşım paranın paylaşımı sırasında annenin o vasiyeti hı hı. yerine getirilmeli yani e, hacca müracaat olacak nasıl olur? Ya bunlar gidecekler yahut hacca gitmesi mümkün olan bir kişiye para vermek hı hı. suretiyle anneleri adına hac yaptıracaklar. Hı hı. Ancak herhangi bir para falan bırakmamış. Evet. Arzu etmiş keşke hacca gitseydim demiş. Yahut yani dileklerini arz etmiş hı hı. lakin vefat etmiş. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Bu durumda hadise şudur. Ee, bu kızımız e, diğer kardeşleriyle görüşüp mali açıdan e, para biriktirir, hı hı. hacca yazılır ve çıkarsa e, anneleri adına hacca gidebilirler. Hı hı. Mecburlar mı? Hayır. Hı hı. Ama az önce neydi? Ee, bıraktığı paranın üçte biri hacca yetiyordu. Evet. Ve vasiyet etmişti benim adıma hacca yapacaksınız diye. Evet. Orada mecburlar. O parayı kullanamazlar hacca e, yönlendirmeler gerekiyor. Ama mali bir şey bırakmamışlar. Hı hı. E, sadece hanımefendi arzu etmiş keşke hacca gitsem diye. Bu durumda çocuklar mecbur değiller. Ancak bir araya gelirler. Yahut mali gücü olan birisi hı. annem adına haç yapmak istiyorum e, der. Hacca hı hı. gider veya birini gönderirse annesi adına hac yapılmış olur. Sevabı da elbette annesine ulaşır. Allah razı olsun hocam. İki türlü de değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz. Devam edelim hocam. Diğer bir sorumuzda Hocam bir izleyicimiz kredi kartı kullanmak caiz mi? diye soruyor. Buyurun hocam. Evet. Kredi kartının ne anlama geldiğini önce bir bilelim. Kredi kartı herhangi bir bankanın hı hı. faizli, faizsiz neyse hı hı. taahhüt ettiği bir miktar karşılığında hı hı. Alışveriş yapma imkanınız olan karta deniyor. Evet. Bir de o kartla para çekiyorsunuz. Şimdi hı hı. ikisini ayıralım. Yani hesabınıza diyor ki mesela 7 bin lira çekebilirsin. E bu parayı çektiğinizde bu haramdır. Para çekmek. Ama bu kartla alışveriş yapma imkanınız var. Demek ki bir kartınız var. Onunla alışveriş yapıp, evet. vakti geldiğinde aynen öder, <gülüyor> faize düşmezseniz caizdir. Tamam. Tamam. Ancak alışveriş çok yaptınız, efendim orada bir asgari ödeme miktarı var, onu ödeyelim idare edelim dediniz. Ne oldu otomatikman <gülüyor> banka faiz tahakkuk ettirecek. Ha bu zaman caiz değildir. O halde alışveriş yapmanız mümkün olan kartla alışveriş yapar ve ödemeyi vaktinde yapar faize düşmezseniz caizdir. Vaktinde ödemez de faize düşerseniz caiz olmaz. Hı hı. İkinci kısmı bu kartlarla hı hı. kredi çekme imkanınız da olabiliyor. Size tanıyor onu. Evet. Diyor ki mesela 5000 TL çekebilirsin. O parayı çektiğinizde bu otomatikman faize gireceği için bu kısım zaten caiz değil. Hocam teşekkür ederiz. Az önceki haçla ilgili içeriden arkadaşlarımız teşekkür ederiz. Ee, şu şekilde bir uyarı yaptılar bizlere. Hocam e, bayanın annesi bin dolar kadar biriktirmiş. Hı -hı. Fakat haç parası tamam olmamış. Kızı da diyormuş ki ben bunun üstünü tamamlayayım. Haça ben gideyim demiş kardeşleri önce sen hacı olmadan gidemezsin diyorlarmış evet. doğru mudur hocam şimdi bin dolarla hac olmuyor sanıyorum olmaz evet <gülüyor> yani onun meblağı biraz, Tabii, biraz fazla e bunun için para tahsil etmesi lazım eğer kardeşleri mali destek sa sağlıyorlarsa fevkalade olur hı hı. bu hanımefendi hacca gitmemiş e annesi adına gidebilir mi? Dinen gitmesinde bir sakınca yok. Yani önceden haç yapmamış birisinin bir başkası evet. adına hac yapması. Daha önce hacca gitmemiş de olsa bir tamam. kişi Hanefi mezhebine göre başkası adına tamam. vekaleten bedel olarak hacca gidebilir. Tamam. Ancak bir resmiyet problemi çıkıyor burada. Şimdi kendi adınıza yazıldığınızda bundan sonra diyelim zengin oldunuz otomatikman hacca gidemezsiniz. Böyle tamam. de bir hal var. Resmiyette böyle bir yapı. resmiyette evet. böyle bir durum var. Tamam. Bence öncelikle hanımefendi eğer imkanı varsa kendi gitsin. Ama ikinci hmm. defa annesi için nasıl gidecek böyle bir şey evet. zaten mümkün değil. Yani şu durumda bunların bu hacı yapmaları çok zor. Ama şöyle yapabilirler. Hanımefendi yazılmadı diyelim. Yazılsa bile kendi adına olabilir ancak. Hacı gidecek, daha önce hac yapmış bir görevli olabilir. Evet, geçen haftalarda vermiştiniz. Evet, onu biraz yani örnekledirerek vermiştim. Hı hı. Ancak o görevli kardeşim aldığı parayı iade devlet Devletten demiş, aldığı evet. parayı iade edecek. Öyle bir temiz dindar, hı hı. hassas bir hoca efendi bulacaklar. Hı hı. Onun bütün masraflarını karşılayacaklar. Uçaktır efendim, orada kalma masrafıdır. Neyse yani kesece, kurbandır. Hı. Bu şeyleri karşılayacaklar. O beyefendi veya hanımefendi kimse, din görevlisi olarak giden kardeşim, hı hı. bu hanımefendi için hac yapabilir. Hı hı. Yani bedel olarak o vefat eden kadın için bunu yapabilir. Ancak hanımefendinin sorduğu soruda hı hı. bir teknik sıkıntı var. O da nedir? Kendi isminize yazılıp hacca gittiğinizde daha sonra farz edelim zengin oldunuz, bir dahi hacca gitme imkanınız olmuyor. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.